Müştehitlerin çoğuna göre bir kimseyi haksız yere ve kasten öldürenler birden fazla olursa, sayıları ne kadar olursa olsun tamamı kısas cezasına çarptırılır. Maliki fıkıhçı Ebubekir Bekir İbnül Arabi, 487 yılında Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın yanında orayı ziyarete gelen Zevzeni isimli meşhur bir Hanefi fıkıhçısıyla, Atâ el Maksidi isimli, yerli bir şafii fıkıhçısı arasında o zamanın adetine uygun olarak cereyan eden, bizzat dinlediği ve konumuzla ilgili olup, İslam'da insan hakları anlayışına da ışık tutan bir tartışmayı şöyle nakletmektedir. Kudüs'lü fıkıhçılar, zevzeniye, Kafiri öldüren Müslümanın kısas edilip edilmeyeceğini soruyorlar. O da kısas edilir cevabını veriyor. Delilini sorunca da konumuz olan ayeti okuyor ve bunun bütün öldürülenleri içine aldığını söylüyor. Bu noktada ata delile itiraz ederek tartışmayı başlatıyor. Ata Hocanın ileri sürdüğü delil, ayet 3 noktadan ona delil olmaz. Diyerek şu delilleri sıralar. 1- Allah Teala size kısas farz kılındı. Buyurarak birbirine eşit olan Müslümanlar arasında kısas hükmünü getiriyor. Kafir Müslümana eşit değildir. Çünkü hak dini inkar etmesi onun derecesini aşağıya düşürmüştür. 2- Ayetin başı ile sonu arasında mana ilişkisi, bütünlüğü vardır. Aslı kafir olduğu için köle hüre eşit olmayınca halen kafir olan kimsenin Müslümana eşit olmayacağı aşikardır. 3- Ayetin devamında her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa buyruluyor. Kafirle Müslüman arasında kardeşlik olamaz, şu halde kafir ayetin hükmüne dahil değildir. Zevzeni ise ileri sürdüğü delilin sağlam olduğunu, atanın itirazlarının bunu çürütemediğini şu gerekçelerle savunur. A. Allah Teala'nın cezalandırmada eşitliği şart koştuğu yönündeki görüşünüze katılıyorum. Ancak kısas bakımından Müslümanla kafir arasında eşitliğin bulunmadığı şeklindeki tespitinizi doğru bulmuyorum. Müslüman gibi... İslam ülkesinde yaşayan veya oraya izinli olarak girmiş bulunan gayrimüslimlerin de hayatları ebedi olarak dokunulmazdır. Bu bakımdan eşitlik vardır. Müslüman, gayrimüslimin malını çalsa cezalandırılır. Bu hüküm onun canının da dokunulmaz olduğunu gösterir. Sahibi dokunulmaz olmasaydı malının da dokunulmazlığı bulunmazdı. B- Ayetin başının mana bakımından devamına bağlı olduğu görüşünüze katılmıyorum. Ayetin başı genel, devamı özeldir. Her biri kendi çerçevesinde geçerlidir. C. Köleyi öldüren hür kısas edilmez. Hükmünüzü kabul etmiyorum. Tam aksine o da kısas edilir. Bu hükmünüz size delil olmaz. D. Müslümanlarla kafirler arasında din kardeşliğinin bulunmadığı doğrudur. Ancak buna dayalı hüküm, af ve diyetle ilgili olup kısasla ilgili değildir. Biri diğerini ortadan kaldırmaz. İslam öncesinde Araplar intikam ve kısasta ısrar ederler, diyet, kan bedeli karşılığında sulhu ayıp sayarlar, bunu yapanları para karşılığında maktulün kanını satmakla suçlarlardı. İslam, kısası tadil edip adalet ve hakkaniyete uygun hale getirdikten sonra, meşru görmekle beraber maktulün yakınlarına kısastan vazgeçme ve bunun yerine diyet kabul etme seçeneğini de getirmiş, bununla da kalmayıp kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa diyerek, iki tarafın birbirlerine din kardeşliği esasına göre bakmaları gerektiğini hatırlatmış ve Kısas yerine diyeti teşvik etmiştir. Maktülün yakınlarının kısastan vazgeçip diyete razı olmaları halinde katilin üzerine düşeni ödemesini, güçlük çıkarmamasını, gönlü yaralanmış din kardeşlerine elinden geldiğince iyi davranmasını istemiştir. Kısas cezası, haksız ve kasıtlı olarak öldürme ve yaralama suçlarına mahsustur. Bu suçun cezasının diyet olarak verilmesi, maktulün yakınlarının veya mağdurun rızasına bağlıdır. Kasıt bulunmadan, kaza sonucu birini öldürme veya yaralama durumunda ise, kısas cezası söz konusu olmayıp tek karşılık olarak diyet ve kefaret vardır. Kısas cezası yanında maktul tarafının rızasına bağlı bile olsa diyet seçeneğinin de meşru kılınması hem az önce değindiğimiz cahiliye devri telakkisine hem İslam'dan önceki dinlerin bir kısmındaki hükümlere nispetle cezanın hafifletilmesi ve Yüce Allah'ın bir lütfu mahiyetindedir. Tevrat'a göre kasten adam öldürmenin ve yaralamanın cezası başka seçeneği olmamak üzere kısastır. Matta İncil'ine göre Hz. İsa, Tevrat'ta geçen göz yerine göz, diş yerine diş hükmünü hatırlattıktan sonra, ''Fakat ben size derim, kötüye karşı koma ve senin sağ yanağına kim vurursa ona ötekini de çevir.'' demiştir. Burada Hz. İsa kısas hükmüne atıf yaptıktan sonra onu kaldırdığını söylememiş, yalnızca kısas yerine bağışlamayı tavsiye etmiştir. Ayrıca Matta İncil'inde Hz. İsa'nın açıkça ''Sanmayın ki ben şeriatı yahut peygamberleri yıkmaya geldim. Yıkmaya değil fakat tamam etmeye geldim. Şeriat'ten en küçük bir harf veya bir nokta bile yok olmayacaktır.'' dediği nakledilir. Sonuç olarak denebilir ki, Tevrat'a göre kasten öldürmenin ve yaralamanın cezası tektir ve kısastır. Mattaya göre kısasın yanında bağışlama seçeneği getirilmiştir. İslam'da ise kısas istemek maktülün yakınlarıyla yaralanan mağdurun hakkıdır. Bağışlamaları halinde diyet devreye girer, ayrıca kamu otoritesinin kısastan hafif olmak üzere tazir yoluyla cezalandırma hakkı vardır. Kısas bağışlanıp diyetin tamamı veya bir kısmı alındıktan sonra maktül tarafı tekrar intikam peşine düşerse veya katil ıslah olmaz, yine cana kıyarsa haddi aşmış, sınırı çiğnemiş olurlar. Bu durumda her iki taraf içinde ahirette azap vardır. Kısas cezası bağışlanmış bir caninin, Tekrar aynı suçu işlemesi durumunda dünyadaki cezasının doğrudan kısas olacağı veya diyet yahut kısasa karar verme yetkisinin devlete bırakılması gerektiği şeklinde iki farklı görüş vardır.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 Erol Eren